Zaten sıkıntı da bu değil mi? Hani yıllardır tartışılan işte CHP %20-25 bandına sıkıştı. iktidar olma şansı yok. Böyle bir atalet de vardı. Şeyde de var bu atalet. Yani parti örgütlerine kadar silmiş. Yani gidin parti örgütlerine bugün Türkiye'de dolaşın. Her yerde Mesela, yani işte bizim o oranımız belli. Ne yapalım yapabileceğimiz bu kadar şeklinde. Temel yani bu, bir yanlış var. Evet, yani yani e, Türkiye'nin Kürt vatandaşları CHP üyesi olamaz mı?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 <gülüyor> adama zorla delirtecekler evet. ee, burada bunu da bir yazıda anlatmaya çalışmıştım kırmızı çizginiz varsa kırmızı çizginiz vardır yani PKK ile görüşmek görüşmezsiniz görüşmezsiniz ama bütün Kürtleri PKK safına koymak kadar zırva evet. deli de götürmeyecek bir anlayış olabilir mi evet. Evet. bu hatayla CHP bir ülke partisi haline gelebilir mi CHP bu anlayışla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 Peki CHP halka gidersen ne olur? O zaman ister beğenin ister beğenmeyin halk içinde yerleşmiş kavramlarla yüzleşmek zorundasınız. Siz iktidarda yokken gerçekleşti bütün bunlar. Siz iktidarda yoksunuz diye oldu bütün bunlar. Evet. Siz iktidar isteğinizden e, iddianızdan vazgeçtiğiniz için başka birileri iktidara geldi. Bu sadece AKP için de bahsetmiyorum. Yani evet. son 8 yılın icraatı ve ürünü değildir ki bu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 Peki kardeşim Deniz Bey bu ülkede neredeyse en genç bakanlık yapmış kişilerden birisi. Evet. Deniz Bey'in fiziği gayet düzgün. Evet. Deniz <gülüyor> Bey ilerlemiş <gülüyor> yaşına rağmen sağlığı, duruşu, efendime söyleyeyim dış görünüşü gayet iyi. Deniz Bey'in kalibresi Türkiye'deki pek çok siyasetçiden çok daha iyi, şifpesiz. Deniz Bey'in eğitimi, Deniz Bey'in siyasi geçmişinin temizliği.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 açıklayacaklar diye. Sanıyorum birkaç başlık çok belirleyici olacak. Birisi senin de söylediğin gibi ekonomiyle ilgili. CHP ekonomi de ne yapacak? İşte ithalata dayalı büyümeyi tersine çevirip ihracatı artırmaya, üretimi artırmaya yönelik istihdamı artırmaya yönelik ki şu anda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 etkilerden dolayı farklı bir yansıması var. Bu iki mesele belirleyici olacak gibi. Ama bir taraftan da AKP iktidarının seçim sürecini de şöyle hazırlandığını görüyoruz. Bunu da kabul etmek lazım. Büyük projeler çıkıyorlar. Evet, Sözünü kestim kusura bakma. Aynen bugün de bunları yazdım. CHP şu içindeki kavgadan bir vazgeçse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 sosyopolitik e, durumu içinde inanılmaz zor bir ülke. Çok fırsatları olabilir. Ama bu fırsatları hiç değerlendiremeyecek kadar da kıstırılmış bir ülke. Amerika çıkıyor kendi ülkesinde 10 bin kilometre ötesinde çatır çatır savaşıyor. Ölüyor. Ölebilecek kadar askeri var. Ve öldürüyor, mahvediyor. Yakıyor, yakıyor. Neden? Buraya yerleşmek zorunda. Irak'a yerleşiyor. Yetmiyor bir tane terörist aramak için gidiyor Afganistan'a yerleşiyor. İktidarlar değişiyor şu oluyor, Bush gidiyor, Obama geliyor. Irak'tan çekilebilir peki diyor. Enerji şeylerini işte şöyle böyle kontrol altında Afganistan'dan çekilmiyor. Evet. Bir şöyle bütün resimi kafanızdan silin. Amerika'nın Amerika Amerikan askerinin Afganistan'da ne iş var? Afganistan niye Amerika yönetiyor? Evet. Fikri olan var mı? Bir mağarada şeyi arıyoruz. Neyli evet. adamcağızın adı? Adam Usa Bey'i us, us, us, yani. alıyoruz. Us, us, us, us. Osama Bin Laden'i arıyoruz. Adamcağız dediğin için. Beni de şey ilan edecekler. Ilan edecekler. Osama Bin Laden'i arıyoruz. Var mı, yok mu, öldü mü, yaşadı mı bilmiyoruz. Herkes biliyor ki yoldaki e, taksi kullanan dostumuz da biliyor, hoca hocamız da biliyor, profesör hocamız da biliyor üniversitedeki. Kardeşim Amerika Asya'ya yerleşmek zorunda. Türkiye'de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 ...bu ortamın olağanüstü ölçüde karartıldığını görüyoruz. Bir AKP medyasının ağır baskısı var, karartması var, manipülasyonu var. İşte en çarpıcı örneği Suhail Batum'un sözleri. Söylemedim dediği sözleri üzerinden hala tartışma yapılıyor. İnanılır gibi değil ama ben bu noktaya geldi. Galiba, senin kanalın ne oldu?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 Cumhuriyet devrimini yarattığı kadınlardan bir tanesi. Siz iktidara geleceksiniz ki bugün yanlış kitaplar mı okutuluyor kardeşim? Milliyetin Bakanlığı yanlış şeyler mi yapıyor sizce? Müfredat mı ha, yapıyor? Yapıyor. Değiştireceksin yani, kardeşim. Evet. Değiştireceksin. Yolu ne? Siyaset tepuk. Siyaset yapacaksın. Yani. Dolaşacaksın. Anlatacaksın. iktidara geleceksin. Değiştireceksin. Başka çaresi yok. Şikayet edelim. Bağıralım. Çağıralım. Ağlayalım. Var mı Yok. Ya da bahane üretelim evet. efendim bize de medya embargoyu tabii, tabii tabii medya ambargosunu dediğin gibi dolaşarak ki kem arkadaşlarımı bunu yaptılar evet. yani referandum sürecinde inanılmaz evet. dolaştı. Evet. Şimdi problem şu i̇şte CHP CHP'deki yapıyı o yüzden çok eleştiriyorum ve bu dönemde bu kadar çatlak sesin çıkmasını e, iyi niyetli bulmuyorum yani hani ya hani dışarıdan baktığımızda sanki bazı insanlar CHP için endişeleniyorlar.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 çıkartmayın dışarıya. Ondan sonra demokrasiden bahsedin. Siz bir ülkede güçler ayrımı yerine güçler birliği oluşturun. Bütün yargıyı, bütün eferme söyleyim, e, temsil gücünü ve güçler ayrımı oluşturan bütün sacayağı kendi üstünüzde e, oluşturun. E, kazanmaya çalışın. O, o dengelemenize e, çalışın. Sonra deyin ki eferme söyleyeyim demokrasi var. Olmaz ki Niyetimiz iyi olsa bile olmaz. Böyle demokrasi olmaz. Evet. Şimdi CHP'ye dönelim. Siz diyeceksiniz ki şunu yapmayın, Altok'tan vazgeçir, Vazgeçilir. Ama şunu da görüşmeyin. Bak bir dakika, hop elindekini de kaybedersin. şunu, şunu kardeşim, peki onu yapma, bunu yapma. Ne yapacağız biz? Evet. Sen bana ben sana anlatacağım derdi. Nasıl politika üreteceğiz? Nasıl üreteceğiz politikayı yani? Bize şimdi CHP'de, CHP'de de bu var şu anda. Yani bize diyorlar ki bak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 Hani bulunmasın kumaş olmasından kaynaklanmıyor. Doğrudur, kurucu partidir doğrudur, Atatürk tarafından kurulmuştur. Bunların hepsine saygımız sonsuz ve bunların bizim için değeri var. Evet, Ama CHP bize umudu, huzuru, mutluluğu, eşitliği, sosyal adaleti getirmesi getirmeyi vaat eden bir partidir. Hepsi bu. Evet. Biz CHP yatıp kalkmıyoruz. CHP bizim yatıp kalkacak. Evet. Ee, Kelimcəs, süremizin sonuna geldik ama e, yine e, bir bakalım, evet yani yaklaşık 40-45 dakika olmuş. E, son olarak şunu söyleyeceğim. Konuşturuyorlar, Şimdi... konuşturuyorlar. Kelimcə <gülüyor> de susturuyorlar. susturuyorlar, susturuyorlar efendim. Konuşturuyor, konuşturuyor da süre süresinden koyuyorlar. Şimdi e, hakikaten yani e, senin e, senin mücadelen de çok müthiş müthiş bir örnektir hakikaten işte kanal tüt döneminde.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 Sonuçta bir meslek ve e, artılarında eksilerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla kendi macerama baktığımda şunu yaptım diye çok mutlu olacağım, bunu yaptım diye mutsuz olacağım diye bir kaide yok. E, siz yapı, yap, yapılması gerektiğini inandığınız şeyi yaparsınız. İşte konuşabilirim, televizyon çıkacaklar. O, <gülüyor> o, o yüzden radyoda oluyor. konuşuyoruz sadece. O yüzden konuşturmuyorlar herhalde. Siz yapılması gerektiğine inandığınız şeyi yaparsınız. Sonucu öyle olabilir, böyle olabilir. Kanal Türk de o şarkı gibi e, içinde bir yaradır. Kanal Türk'ün kurucular arasında yer almamın sebebi senin gibi, yani senin gibi kurucular arasında yer almamın sebebi e, iktidara muhalefet bir televizyon kanalı yaratmak değildi. Medyanın içindeki e, kapanmışlığa e, aykırı bir e, kanal yapmak alternatif aykırı da değil yani alternatif yeni bir, bir medya yapmaktı. anlayışı değil mi yeni bir medya e, oydu e, oydu tabi bu da çok zor bir işti başlı başına zor bir işti hani iddialarla mücadele etmek ayrı bir şey medyanın içindeki sistemle ticari sistemle vesaire falan filan o ee, çürümüş öyle. sistemle ben biraz ağır konuşuyorum ama öyle yani Türk medyasının hali biraz öyle e, medyanın ticari, ticari medyanın ticari e, şartlarını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 Ama Kanal Türk'ün öne çıkmasıyla beraber, Kanal Türk'ün ekranlarındaki o zenginlikle beraber bugünkü siyaset doğmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu ile işte söylüyoruz. Kaç program yaptınız? E, sayısız program Sayısız program yaptınız. Feyy Hoca'ya kaç program yaptınız? Çok, çok yaptık. Pek çok dostumuz, arkadaşımız bugün CHP hesaplarında... Gönül isterdi ki keşke AKP saflarında mücadele edenler de, MHP saflarında mücadele edenler de o ekranlarda çok daha fazla yer alsın. Evet. Ama o, o günkü siyasi konjörktür içinde bir ayrışma Tür vardı Türkiye'de ancak. bir ayrışma vardı. Ee, Kanal Türk de bunun bedeli olarak zaten o, o hale sokuldu. Dolayısıyla Kanal Türk'ün bir gün gelip mutlaka Türk basın tarihi içinde ayrı bir şey olarak nasıl diyeyim,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 medyayı düzeltebilmek lazım daha doğru şartlarda çalışan gazeteciler, daha iyi şartlarda çalışan gazeteciler, daha demokratik şartlarda çalışan gazeteciler ve böyle bir ortam yaratmak lazım söyleyebileceğim iyi şey bu Kerimcan Kamal çok teşekkür ederiz uzun süredir ne televizyona radyoya ne herhangi bir yerde yer almıyordun yani özellikle biraz da tepkiliydin gazeteportta yazılarınla ön plana çıktım ve şimdi yazıların da çok konuşulup tartışılıyor benimle dostluğumuzu kullanarak <gülüyor> röportajı kabul ettiği için çok <gülüyor> teşekkür ederim. Bütün dinleyenlerimize tekrar sevgilerime saygılar teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler bu hafta Kerim Kamal'la birlikteydik. Biraz CHP'ye, biraz da Türk medyasının halini konuşmaya çalıştık. Haftaya yine değerli bir konuğumla karşınızda olacağım. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.